Tanrıcama teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümüne bu sempozyum için çok teşekkür ediyoruz. Ben e, ayrıca hocam e, bu güzel değerlendirmeyedim. Bana verdiği destek e, benimle yaptığı yol arkadaşlığı e, ve e, çalışmalarını yönlendirmesi açısından e, geldiğimiz noktalarda da e, ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi e, ilk günde oturumlara ben kutlamadım. E, i̇kinci gün yani dünki oturumlardan e, hareketle aslında bugün konuşacağımız konu e, biraz daha şekillenmeye başladı. E, bizim bugünkü amacımız çağdaş e, siyaset versetinde Hegel'in alınlanması üzerine olacak içinden üç düşünür, tesadüf değil. Ee, belli bir kategorizasyonun sonucu ve burada ikili bir hikaye alınacağız. Başlangıç noktamız Rorty'nin, Richard Rorty'nin aslında sorularımızı oluşturduğumuz yerde burası. Filozofen Demir Rorty'nin felsefe ve Doğan'ın Aynısı kitabı 1979 adlı çalışma. Çok kritik bir çalışma çünkü Richard Rorty'nin analitik felsefenin içinden Hermenötye bir açılış yapacak ve bundan 10 yıl sonra da çok meşhur olan kitabı Kontinünsel Ayrılmanın Saldırı di, olumsaldık ironi ve dayanışma mühleti için çok değerli çevresiyle basılan bir kitap. Ee, bu diktezi geliştireceğiz. Peki bizim için bu kitabın son bölümü niye önemli? Bu kitabın son bölümünde hermenötyik adlı bir bölüm var <Gülüyor> ve bu bölümde ki bizim için kıymetli olan da burası. Birçok rolce bir soru soruyor. Bugün Hegel'i nasıl okuyabiliriz? Bugün Hegel'i nasıl düşünebiliriz? Şimdi bugün konuşacağımız üç düşünür ve Hegel üzerinde direkt çalışmalar yapmış üç düşünür değil. Fakat her üçünün de iddiası Hegel'in çağdaşı olarak Hegel'i okumak. Ve biz bu okumalar arasında bir rabata, bir ilişki olduğunu düşünüyoruz. Şimdi Hegel'i yeniden okumak nasıl mümkün olabilir? Sorusunu, merkezine Rücid Rorty özgürlük ve öznellik arasındaki ilişkiye bakarak şeklinde cevap veriyor. Onun için bugün Hegel'i yeniden okumadın. En azından bizler için ve her felsefe için ve bugünkü sonun için temel tartışma konusu özgürlük. Bu da anlaşılabilir. Çünkü Rorty diyecek ki temel olarak Aslında benim yapmaya çalıştığım ve Çağdaş Şehir de yapmasını beklediğimiz özgürlük yeniden ifade etmek. Bu özgürlük problemin yeniden ifade edilmesini de yapıyor. Özellikle kendini yeniden ve sürekli olarak inşasını merkeze alacağım. Şimdi burada bu bölümde birçok Rorty'nin kendi tezlerini derhalde iki düşünür var. Bunlardan bir tanesi Gadamer, diyelim de Okşat. Şimdi diyecek ki ben Hegel'i tam da Gadamer ve Okşat üzerinden okuyarak değerlendireceğim ve bunun da bir takım sebepleri var. Fakat e, Amerikalıların çok sevdiği bir söz vardır. E, Kekimi yemek istiyorum fakat hiç bitmesin şeklinde. I want to eat my cake but don't finish it. Şimdi bu çok anlamlı çünkü Richard Rorty'de çok manidar bir şekilde bugün artık Hegel'i okurken Hegel'i tamamen bugüne getirmenin mümkün olmadığını söyler. O zaman neyi Hegel'de bırakıp neyi Hegel'de devam ettirmeyeceğiniz temel tartışmalıdır. Neyi Hegel'de devam ettirip neyi bırakacağınız temel tartışmalıdır. Ve baştan benim için önemli olan özgürlük ve öznerlik arasındaki ilişki olduğunu söyleyecek. ve klasik bir Amerikan düşünürü ve sade yazmayı seven bir, sonun içinde fezlerini de çok net bir şekilde ifade ediyor. Dün hocamın sunumuna belki bir referansla başlayabiliriz. Roti'nin burada beş hızlıca iddiasını ele almaya çalışacağım ve yapmak istediğimizi baştan ifade edelim. Roti'yi Gadevri ve Okşat'ı Weak hermeniotisler, yani zayıf hermeniotisler olarak tanımlayacağız ve bunun arkasında bir sebep var. Ee, bunu bir miktar e, Rorty'ye e, yakından biri Rorty düşünen bir düşünlere referans yapacağız, yani Mattimeo'ya. Fakat e, sınıflandırmanın devamında bizim de e, söylemek istediğimiz sözler olacak. Şimdi Rorty temelde Hegel'i bugün okurken ve özgürlüğü merkezi alırken beş temel inanının taşınması gerektiğini söylüyor. İlk olarak, sistematik bir felsefe olarak ve bilimsel bir proje olarak Hegel'i devam ettirmemiz mümkün değil diyor. Yani şunu kabul edebiliyor. Hegel'de iki ayak vardı. Edipaik, eğitimci, hermeniyotisist yan ve bilimci yan. Bilimsel yan. Yani Hegel kendisinin fenomenolojiden itibaren bilimle yaptığını iddia ediyor. Ve biz hermeniyotisistler olarak bugün... Ee, belki post-Heidegger gibi dünyada artık hegelin anladığı şekilde bilim yapmanızın mümkün olmadığını iptal O zaman özgürlükle bilim arasındaki ilişkiye dair bir soru işareti var. Bu bizim için bir devam eden çalışma. O anlamda da bu çalışmanın sadece birinci bölümü bugün aktarma şansımız var. Fakat kıymetli katkılarınızı da bu anlamda bekliyoruz. Çünkü bizim bugün yapmaya çalışacağımız daha çok bu üç filozofun Hegel'e yaklaşımlarındaki soruları ön plana çıkarıp bir gerilme açabilmek. Şimdi bilimsel kısmı kaptık. Şimdi hemen buna hemen bunu takip edelim. Eğer bilimsel kısım bırakılacaksa Hegel'deki diğer kısmın çok önemli olduğunu söyleyecek 3 4 O da education, her minyotikler. Ve bunun da Hegel'in belki de bize en kıymetli tarafıyla tarihselciliği bırakmadan, tarihselciliği tamamen, hatta mümkünse radikalize ederek devam ettirmemiz gerektiğini O zaman şu ana kadar temel üç test. Özgürlük inşası ve özgürlük problemi Hegel'i yeniden düşünmenin en önemli ayağı. Bu anlamda Richard dört Hegel'i romantik okulunda içine koyuyor. Fakat artık Hegel'ci bir düşünür olmak bugün ya da Hegel'i takip etmenin bilimsel bir iddiası değil, daha çok hermeneksiz bir iddiası olabilecek. Şimdi daha hoş ve çetrefilli yerlere geliyoruz. Ve burası biraz önce söyleyeceklerini de açacak ve bizi hem kademelen hem okşaka bağlayacak. Bu aynı zamanda yaptığınız ikili, biraz sonra söyleyeceğim ikili ayrım için çok kritik. Artık Richard Roth diyor, Hegel için iletişimsel aklın tanınma problemiyle anlaşılması mümkün Yani tanınma problemi özgürlükle beraber düşündüğünde bir problem yaratıyor. Problemin niçin olduğunu kademel daha iyi anlatacak ama Roth'in de bunun konusunda fikirleri var. Tanınma problemi yerine şu açık genelde özgürlük ve recognition arasında yani tanınma arasında bir ilişki var. Çok net bir ilişki var. Fakat Roth'in ben artık tanınma üzerinden değil, hoşgörü ve diyalog üzerinden iletişimi kurmak istiyorum diyor ve bunu yine gelce yapabilir. Yani bir iletişimsel akıl, bir iletişimsellik, bir conversation. Fakat artık buradaki problem tanınma ilişkisi değil, özgürlüğü kurmada karşılıklı bir anlaşma, karşılıklı bir hoşgörü, karşılıklı bir diyalog. Şimdi conversation kelimesinin, ki Rawls'un çok sevdiği kelimelerden biri, tam bir Türkçe karşılığını bulmak kolay değil. Onun için bunları beraber kullanıyorum ama tabi İngiliz geleneğine sırtını dayamış bir düşün olarak toleration kelimesinin tolerasyona hoş görüyor, çıkması plana çizmesinin çizeceğim. Çünkü şimdiden isterseniz final bölümünü söyleyeyim. Daha büyük hermeniyotisistler, daha zayıf hermeniyotisistler ama bu işi daha strong yapan, strong hermeniyotisist dediğimiz grup için vazgeçilmez bir ilişki özgürlükle tanınma arasındaki kurulan ee, rağbata. Tabi burada kastettiğimiz düşünürler sırasıyla Charles Taylor, Axel Honneth ve Robert Peep yapmaya çalıştığımızda bu iki hegelci geleneğin, bu iki hermünetsiz geleneğin kendini bugün kurmadaki gerilimlerini ve dengelerini çözebilmek. Bizim hikayemiz bugünkü sunumun sınırları içerisinde sadece ilk grubu anlatmak. Benim de daha çok açıkçası ilgilendiğim ilk grubu. Şimdi tanınma problemine itiraz burada. Peki neden tanınma problemi? Rorti'de de, Gadever'de de, Okşak'ta da aynı problem görüyoruz. Tanınmanın bir kapanmaya yol açtığını, kimin kapanmasına? Ötekine kapanma, ötekini kapatma. Aslında tanınma problematiğinin bir kapanmayla, bir ötekinin susturmayla son bulduğunu iddia edecekler. Bu biliyorsunuz 20. yüzyıl egal tartışmaları içerisinde önemli bir ayak. Ve tabii ki liberal gelenek, liberal her gelenek ve özellikle Rorty ve Hochschatt, bunun altını ısrarla çizecek. Ve benim buraya daha nüanslı bir okuma yaptığını hemen söyleyeyim. Şimdi son iki nokta Rorty için artık diyor özgürlüğü Hegel'in anladığı gibi katmanlı, biraz sonra kısaca açıklayacağım, bir özgürlük olarak değil ama temelde ikili bir yapı olarak anlayalım. Nasıl iki yapı olarak anlayacağız? Bakmamız gereken artık Hegel'ci bir yeniden okumada kamusal özgürlük ve özel alan özgürlüğünün birbirinden ayrılması. O kadar. Yani bugün biz iyi liberalci Hegel'ler, liberal Hegel'ciler özür dilerim. Bu ayrıma dikkat edeceğiz sadece. Özel alan özgürlüğü ve kamusal alan özgürlüğü. Ve Hegel'in umduğu gibi diyecek Rorty, özellikle contingency, argument, solidarity'de. Bunlar arasında ilerlemeci birbirini tamamlayan, birbirini geliştirici bir özgürlük anlayışından da biz liberallerin post-metafizik bir dünyada bahsetmesi mümkün değil. Bu ilerlemeci özgürlük anlayışının ne olduğunu biraz sonra açıklayacağım. Son olarak Rorty'de de, Gadamer'de de, Bokşart'ta da temel bir tez var. Hegel'in felsefesinin içindeki içsel eleştiriyi tamamen kabul etmekle beraber Hegel felsefesinde Aşkınsal bir boyut olduğunu reddedemeyiz. Aşkınsal bir boyut var. Ve bizim artık bugün kabul edemeyeceğimiz bu aşkınsal boyutu justifikasyonlar. Bunu yapamayız diyorlar. Yani bu, bu, bu, bununla hegelci olmamız bugün mümkün değil. Tekrar altını çiziyorum. Bugün bahsettiğimiz üç düşünür de kendilerini Hegel, Hegel nasıl anlar ya da Hegel'i bugün Hegel kitapları üzerinden nasıl okur şeklinde bahsetmiyor kendi siyaset felsefelerinde, kendi felsefelerinde Hegelci olmanın bugün ne anlama geldiği iddiasındalar. Onun için de İngilizce çok sevdikleri foundationalizme bir itirazı var. Temelci diye. Hayır. Bugün biz liberaler, özellikle de bir rikermin üniversitesi gelenekçiler temellendirmeyi Hegel'in yaptığı gibi yapamaz. Yapamadığımız için de zaten elimizde tarihselci ve nominalist bir savunma kalacak. O kadar. Bunun dışındaki her çaba Enteresan Richard Rorty için habermansın yaptığı iş bile metafiziğe zaman zaman göz kırpmak. Bu ikna olalım ya da olmayalım Richard Rorty'nin çizdiği üç aşağı beş yukarı Hegel'i bugün nasıl anlıyorum e, tartışması. Şimdi beni burada daha çok ilgilendiren bu bölümde size bahsettiğimiz özetle Henry Roth Nature bölümünde Rorty'nin verdiği iki referansı daha deme ve oku Çünkü Rorty diyecek ki, benim Hegelciliğini geliştiren bu iki düşünür oldu. Ve Hegel'in ontolojisini benim için zayıflatmak, aslında bunu Weakling olarak düşünmüştük. E, Kurtul'la bunu konuştuğumuzda, ki Kuyla bunun üzerine ayrı bir tartışmamız var. Yani dönüşümü böyle bir zayıflatma olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. E, şimdi ikinci noktada, Gadamer'de ve Oakshott'ta Rorty'nin bu okumasının ne kadar doğru olduğuna bir bakmak, ve bunun bir sağlamasını yapmak istiyoruz. Bu arada çok küçük bir parantez açacağım. İki e, referans hekelten, bu özgürlük kavramıyla ilgili, Bunlar önemli. Her iki referansta hem Rortin'in hem Gadamer'in gördüğü referansta. Şimdi birincisi mantık 24a2'de hekelin özgürlüğü tanımlaması. Şimdi, freedom is being at home, özgürlük evde olmak. With oneself with another, ötekiyle beraber, ötekinden dolayı olarak, ve dependent upon maalesef. Kendim, evet. olmak yerine. Şimdi bu aşkınsa bu ıı, özgürlük tanımı roti mantıktan Frisot-Golfreit'e hukuk felsefesine de geçtiğini söyleyecek ve hukuk felsefesinin 5. 6. ve 7. paragraflarında sırasıyla gelişimci, developmentalist bir özgürlük anlayışı olduğundan bahsedecek. Burada detaylara girmen mümkün değil. Tamamen ayrı bir tartışma konusu olabilir. Eksakt universalite, partikül universalite ve singüler singüler mod olmak üzere üçlü bir özgürlük varmış. Yani çok abstract bir özgürlük anlayışında daha partiküller ise oradan daha reflektif ve dönem. Şimdi Rorty'nin iddiası o ki böyle bir böyle birlerlemişçe özgürlük anlayışı tamamen de mantıklık üzerinden hareket ettiği için bizim bugün yapabileceğimiz bir şey, yapabileceğimiz şey kamusal alanı ve özel alanı iki biricik alan olarak kabul edip, Her ikisinin de özgürlüklerinin devlet tarafından eşit ölçüde tanınmasını sağlamak. Burada hegelci bir şey görüyorlar ama hegelci özgürlük anlayışının umduğu tür bir ilerlemecilik görmüyorlar. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi bunu kesinlikle tanınma ilişkisine bağlanacaklar. Şimdi yeniden düşünürleri böyle. Şimdi burada ısınacağım. Gadev'in ve Okşat'ın Hegel okumalarına kısaca bakalım. Şimdi yine amacım Gadamer'in Gadamer Hegel üzerinde de kitapları var. Bizim ilgilendiğimiz Truth and Method, Hakikat ve Yöntem kitabı, 1960 ve Bilim Çağında Akıl, Reason in the Age of Science, 1976. Şimdi bu iki kitabı bir araya getirdiğinizde Gadamer ben Hegel şey diyor. Ama nasıl bir Hegel şey bu? Şimdi Karun hocamın yanına tabii bu derin girmek istemiyorum ama ee, varlık artık sadece dilin içerisinde kendisini ifade edecek teziyle başlar kadar. Var. Bu tamamen hocası Heidegger'den öğrendiği bir şey. Fakat Heidegger'e belki de itiraz ettiği tek nokta varlığın tamamıyla unutulmadığı modern dünyada. Yani böyle bir derin krize gelmediğiniz ve Habermas'ın bu anlamda Gadamer'i kodlaması manidar. Çünkü her zaman Gadamer'e Urbanization of Heidegger'de. Yani Heidegger'in bir tür şiirleştirilmesi makul kullanması. Bunu önemli bir Kanadalı siyaset felsefeci Ronde Biner şöyle tamamlayacak: Aslında Gadamer'in yaptığı sürekli Hegel ve arasında bir salon. Hegel ve Hayyelar arasında bir Peki bizi ilgilendiren kısmını, bizi ilgilendiren kısmı şu: Gadamer'in Hegel'e temelde iki artık kabul edilemez itirazı var. Bunlardan birincisi, Hegel'in fenomenolojinin sonunda da hukuk felsefesinde de bilginin tamamlandığını ve mutluğun mükemmel bir şekilde kendini gösterdiğini iddia edecek. Ve diyecek bu, bu bizim artık bugün kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ve hocamın belirttiği gibi belki de burada e, sınırsızlığı e, hatırlatacak kademelde. E, Şimdi kurtulu göremiyorum diyor ama e, Mark Üzen'in dün anlattığı hikaye çok benzer bir e, problematik kademelde de var. O da negativity kavramı. Gadamer'de Hegel'den özellikle bu eleştiren negativity kavramını alacak. Fakat bu kısaca iddiası bizim bunu artık konumlandıracağımız yer, bir absolute team, absolute spirit, mutlak team değil sadece ve sadece batı olacak Böyle bir şeyle eğitilmek zorundayız. Daha ötesi bizi yeni bir metafizik kullanan, metafizik arayışa atacaktır. Peki niye bu? bunlar malumun ilanı, bunlar 23. yüzyılda çok daha hani ...fuaf cümleler değil. Fakat buradan... buradan Gadamer, hegelci olmanın... ...bugün üç, üç... ...ayak üzerine yerleşerek... ...mümkün olabileceğini söylüyor. Bunlardan birincisi... ...diyalog ve diyalektik arasındaki ilişki. Ha, demek ki Gadamer projesinde... ...diyalektik proje... ...bütün metafisik eleştirilere rağmen... ...bırakılmamış durumda. Çünkü Gadamer hala... ...diyalogun normatif bir evrenselliğe... ...dayanması beklentisi içerisinde. Fakat o da aynen Rorty gibi... Bunun artık mümkün olabilmesi ve özgürlüğün 20. yüzyılda modern çağda düşünülebilmesi için tanınma problematiğinden kurtulmamız gerektiğini söylüyor. Yani bu Hegelcilerin hepsinin bir iddiası var o da şu. Özgürlük tanınma ve devlet arasında Hegel'in kurduğu rasyonel rabıtayı reddetmek. Bunu zayıflatmak, bunu yumuşatmak. Biz bundan dolayı bunlara bir hermenefsiz, yani zayıf hermenefsizler diyor. Şu tabii ki çok ortada, Gadamer bunu görecek, herkes çağının çocuğu ve bunu özellikle dikkat eden Hegel, demek ki bu tarihselcilik bizim için önemli. Fakat Hegel'deki diyolluğun aynı zamanda bir kuruculuk, bir beraberlik, bir pratik akıl savunusu olduğunda altını çizecek. Bugün etüd kutlu e, yöneltmeye çalıştığım sorunun arkasındaki bir geldik Yani elimizde bizim Marquise'den farklı olarak veya Frankfurt okulunun ilk döneminden farklı olarak başka tür bir hegelcilik var galemlerde. O da hem eleştiren hem kurucu, hem negativity'yi hem conversation'ı bir arada düşünen bir hegel. <gülüyor> Son olarak Okşat. Hochschild. Okşat'ı daha kısa özet Şimdi çok enteresan Rationalism in Politics. siyasette akıl, akıl sağlık, rastmenizm ve on human 62 ve 75 kitapları bunlar. Şimdi Okşat'ın çok temel bir tezi var ve şaşırtıcı, üstüne gidilmesi gereken. Ben zaten eleksel bir tarih anlayışına Hegel'in sahip olmadığını düşünüyorum diyor. Hegel'in kendisinde böyle bir eleksellik yok. Çokluluk var. Evet doğru, tarihi ilerleyim için bir yanı var ama bir eleksellik göremiyorum diyor. Halbuki hem Rorty hem Gadamer bu grup içerisinde Hegel'in tarih anlayışında bir eleksellik, bir teleoloji olduğunu ısrarla, ısrarla belirteceklerdi ve böyle bir projenin teleoloji olmadan da ilerleyemeyeceğini iddia edeceklerdi. Okşat için bu mümkün değil. Hegel'i böyle okumuyor. Peki bizim için Okşat'ı kıymetli yapan ne bu grup içerisinde? Roth'in başarıyla çektiği bir okuma ki gidip sağlamasını yaptığımızda bunun referanslarını görüyoruz. Özgürlük ve rasyonelite arasındaki ilişkiyi bugün Hegelci olarak düşür, düşündüğümüz zaman artık Hegel'in kurduğu tür bir ilişki kuramayız diyor özgürlük için. Yani devlet ve direk ve devlet ve toplum arasındaki ilişkileri Hegel'in anladığı bir rasyonelikti içinde anlamamız ve öyle bir devlet projesi savunmamız mümkün değil hatta iyi dediği sonuçları da iyi olmadı. O zaman yapılması gereken, Hegel'in sadece özgürlük anlayışının, tanınma anlayışıyla olan ilişkisini kesmek değil, Hegel'in belki de güçlüğünün sorusuna Serdar'ın verdiği bir cevabı takipten söylemek istiyorum. Olması gerekenden fazla müdahaleci bir governmentality sergiliyor olması devleti. Bu devleti de, Hegel'ci bu devleti de yumuşatmak gerekiyor. Hemen altını çizelim yalnız. Bu yumuşatma projesi Marksistlerin anladığı gibi bir proje olmayacak. Tamamen liberallerin anlığıyla gibi bir proje olacak. Bu da üç ayaklı. Pluribus plurum. Yani bir sivil toplum ve çoğulculuk. Ve okşak diyecek ki Hobbes'ta gördüğüm türlü bir sivil toplum aslında Hegel'de de var. Ve kıymetli olan daha çok bizim Hegel'in devlet teorisine değil sivil toplum teorisine doğru yönelmeniz. Özgürlük projesinin özel alan ve kamusal alan formları olarak ifade etmemiz ve nebete özgürlüğü bu kesinlikle Azizör'ün de kamusal bir özenle desteklememiz ve kamusal özenin ne olduğunda yeniden Hegel'in özellikle sivil toplumda anlattığı türde ilişkilere korporasyonlar bakarak düşünebilmemiz Ve son olarak da son olarak da felsefe ile iletişim arasındaki rabıtını bu sefer böyle bir recognition ve rasyonellik üzerinden değil conversation, konuşma üzerinden mümkün olabileceğini anlamamız. Yani artık bu hegelci, ethos, Sürekli olarak struggles for recognition tanınma mücadelesine giren bireylerin değil ve böylece bu mücadeleden daha büyük bir we, daha büyük bir biz çıkarma derdindeki bir hegelcilik değil. Karşılıklı olarak bir dirini duyma. Karşılıklı olarak birbirini anlama, karşılıklı olarak birbirlerinin argümanını duyabilme, dinleyebilme becerisinden geçiyor. Böyle bir etostan bahsediyorlar ve sanırım bu etos, egercilikten taşımak istedikleri bu etos, Rorty içinde, Gadamer içinde, Oakeshott içinde çok kıymetli. Sonuç bölümüne gelerek. devam ettirmek istediğimiz çalışma Hegel'in hermeneutik okumasının iki kategori üzerinden düşünülmesi. Konuşmanın bir noktasına söyledim. Bunlardan ilki weak hermeneutiksiz dediğimiz grup Rorty, Gadamer ve İkincisi ise strong hermeneutiksiz dediğimiz grup Taylor, Fonett ve Fikir. Ben ilkini Bugün ilkine yoğunlaştık. Burada altı çizilmesi gereken üç noktayla bitireceğim. İtiraz edilen Rorty'de Gadamer'de ve Okşak'ta itiraz edilen daha farklı Hegel okumasına dair üç nokta. Bir, özgürlüğün katmanlığı ve aşamalı bir gelişme olduğu tezine itiraz. İki, özgürlüğün tanınma kavramıyla açıklanmasına itiraz. Üç, devletin özgürlüğün ulaştığı sistemin mükemmel bir formu olarak, rasyonel bir mükemmel form olarak ifadesine itiraz. Şimdi hemen şunu söyleyerek bitiriyorum. Bu itirazlar, bunların tamamen reddi değil. Onun için weakening bizim için çok önemli bir kelime, yumuşatılmasını bekliyoruz. Böyle bir yumuşatılma, liberal etosun Hegelci bir anlamda yeniden düşünülmesine izin verecek. Sadece bir parantez, örneğin Honet'te, örneğin Taylor'da, örneğin daha Pippin'de, çağdaş kendi Hegel okumalarının ne kadar özgürlük ve tanınma mücadelesi arasındaki ilişkiyi düşünülerek kurulduğunu hatırlarsak bile, buradaki gerilimin nasıl geliştiğini görmek mümkün İddiamız gerilimi çözmek değil. iddiamız sadece bugünkü Hegelci okumalar arasında, özellikle liberal kanonda hem yuritik geleni takip edenler arasında, öyitik gerilimin, böyle bir, böyle bir sürtüşmenin e, varlığını açığa çıkarabilmek ve bunun üzerine düşünmek. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Özgür Emrah Gürele ve Kubilay Aysever'e bu ortak çalışmalar için teşekkür ediyorum. Tam bir keyifli yolculuk takım iddialar söz konusu onlar yani tartışmaya açılıyor ee, teşekkür ederim şimdi sıra üniversitemiz felsefe bölümünde yüksek